keser. Elbette ki bu tarikatlar, bu cemaatler, peşlerinden koşan milyonlarca insanı ne yapmaktalar? Aldatmaktadırlar ve kendilerine ibadet etmeye davet etmektedir. Abimizin dediği gibi adam buradan kalkmış da Türkiye'nin göbeğindeki menzilden ne yapıyor? Yardım istiyor, medet oluyor. Evet. Her, tep, Çok faydasını gördüm. Benim şey yok ki, yeniden doğmuş ki ama bir gittim, bir kek gittim, dedi Şahal Havuz, Dün Mert Yağal Havuz, ya, Önce Allah-u Teala'ya, Siz dediniz, orada evet. ben, İlk gittiğimi, cahil olarak gittiğim halde, Ben buna, kendi vicdanından, Hiç olma yapmadım mesela. Senin vicdanın dediğin, o şey aslında Allah-u Teala'nın, Senin yaratmış olduğu, evet. o doğru fıtrat. Işte doğru Yok, öyle de demeyiz. De Allahu Teala'nın katında kimsenin hakkı hürmeti olmaz bu manada yani. Yani Allahu Teala seni affetmeyecek ama o Ahmet Efendi'nin hürmetini affedecek böyle bir şey yok. Böyle dua edilir o da yanlış. Bizler istediğimiz zaman direkt Allahu Teala'dan isteyeceğiz. Böyle tövbe edeceğimiz zaman direkt Allahu Teala'dan tövbe, istiğfar edeceğiz. Tövbe de bir ibadet. O halde bu ibadet ancak kime yapılır? Allahu Teala yapılır. Kalkıp bir şey efendi istedi diye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 Subhanak Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa enta